Ammi Müslümanların, Ammi Müslümanların mezheplere tabi olmayın ve veya olmaksızın fikri konularda fiili tatbikatı konusunda geçmiş ve günümüzün selefi alimlerinin bakışı ve fikirleri ne? Bir diye sormuş. Ammi Müslümanların mezheplere tabi olma, olmay. Ammi Müslümanlar yani avam tabakası demek istiyor, yani evet. cahil insanlar. Evet. Kur'an ve sünnetin çerçevesi içerisinde bilgiye sahip olmayan insanlar. Allah'ın emir ve yasaklarını bilmeyen. Dolayısıyla burada bu kişi ne yapması gerekiyor? Namaz kılacak, oruç tutacak, zekat verecek. Ha o zaman neye göre namaz kılacak? Hangi mezhebe göre kılacak? Diyor ki ben mezhebleri kabul etmiyorum. Hiçbirini. Yok yani, yani delilleri diyor, ayrıca bilmeyen. Kabul bilmiyor. etmiyorum diye bir kaide yoktur. Cahil olan bir kişi belli bir alimi taklit etmek mecburiyetindedir. Çünkü sen kapı yapmasını bilmiyorsan ne yapacaksın? Gidip kapı yapan kişiye kapıyı sana kapı yapacak. Öyle değil midir? Sen ayakkabı yapmasını bilmiyorsun. Gidip ayakkabıcıya diyeceksin ki şu şu santimetrede bana bir ayakkabı yap. Pantolon dikmek bilmiyorsan, git dikmesini bilmiyorsan gidiyorsun kumaşı alıyorsun, terziye götürüyorsun. Terzi sana dikiyor. Çünkü sen dikmesini bilmiyorsun. Bu maddi şeylerde böyle değil midir? her bütün maddi tahassuslar böyledir eğer maddi tahassuslarda böyle ise ve burada başkasını taklit ediyorsa din konusunda çok daha evladır ha, o zaman din konusunda sen namaz kılmasını bilmiyorsun peki namaz kılacaksın peki nasıl namaz kılacaksın sen bütün mezhepleri kabul etmiyorsun Kuran'dan ve sünnetten de hükümü çıkaramıyorsun peki neye göre namaz kılacaksın yallah söyle bakalım bu mezheplere karşı olan kişiyi Kuran ve sünneti bilmiyor mezhepleri de kabul etmiyor peki hadi bakalım sen bize bir bir görüş sun bakalım nasıl namaz kılacaksın nasıl kılacaksın kaç vakit namaz kılacaksın bu namazların içindeki ve dışındaki rükünler şartlar vacipler sünnetler nasıl bileceksin ha, o zaman cahil bir kişiyi cahil bir kişiyi Kur'an'dan ve sünnetten hüküm alamayacağına göre bilmiyorsa yapamıyorsa okul yazarlığı yoksa veya tokul yazarlığı varsa burada birçok hadisler işte burada böyledir şurada şöyledir bunun içinden çıkamayacağından dolayı ne yapmak lazım? Bunu ehliğine götürmek lazım kardeşim. Kişi mideden hasta oluyorsa sen mide doktoruna gideceksin. Sen miden ağrıyor gidiyorsun göz doktoruna. Kalp doktoruna gidiyorsun. Senin mideni tatbip edecek kişi mide doktorudur. Göz doktoru değildir. O da doktor, bu da doktor. Öyle değil midir? Bir camide bir hoca var, başka bir camide hoca var. Bu hoca Mesela yüzde yirmi bilgisi var. Diğer hoca yüzde elli bilgisi var. Ve yüzde elli ile yüzde yirmi bilgisi arasında bu yüzde yirmi bilgisi var ama yüzde beşi doğrudur. Yüzde on beşi batıldır. Safsafta şu bu falan. Filan. Bu diğeri yüzde elli bilgisi var. Yüzde kırkı doğrudur. Yüzde onu batıldır. Ben bir Müslüman olarak ammi olarak ne yapacağım bu iki bu caminin iki hocasına? Bakacağım hangisi dininde daha çok bilgili Kur'an ve sünnete yakın ben onu takvil edeceğim çünkü ben çıkaramıyorum an bakıyorum ki bu buna göre bakıyorum ki bu buna göre İslam yaşantısı yüzde yüz görüyorum haram, harama bakmıyor haram işlemiyor bütün emir ve yasaklarını yerine getiriyor kadınlarla oturmuyor kadınlarla tokalaşmıyor kadının hanının kızı falan açık saçık değiller hepsi kapalıdırlar efendim haram yemiyor şu bu falan filan ama diğer işte sahtekarlığı var yagdakçıklığı var tamam neci var şu var bu var ben giderim onu yedeyim bunu bu şekilde yagdakçıklığı Allah'u Alem